ve özdeş özbay. Herkese merhabalar. Hükümet için programı başladı. Biraz gecikmeli olarak başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Soğanmez. Ben özdeş özbay. Ve destekçilerimiz Ceyda Unur ve İbrahim Unur'a da teşekkür ederek başlayalım konuşmaya. Yeryüzünün belki de tarihte görülmüş en büyük ve kaygı verici de olduğunu söyleyebileceğimiz iklim değişikliği ile ilgili hükümetler arası iklim değişikliği raporu 6. IPCC'de deniyor. 6. Değerlendirme raporu açıklandı ve tehlikede olan Kısacası her şey yani yeryüzündeki her şey tehlikede deniyor. 195 ülke tarafından onaylanmış <gülüyor> raporun tehlikede olan şeyleri bu bölümünde yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek herkes için tehlikede deniyor. Çok geniş yangın var her tarafta sıcak dalgaları kuraklıklar yangınlardır seller sular ve kuraklık tabi çatışmalar Mercan, biyolojik biyo çeşitli şeyinin de biyo de tam bir krize girmiş olduğu söyleniyor fakat yeterince yer bulabildiğini söylemek mümkün değil mecralarda çeşitli mecralarda ama muhakkak konuşmamız lazım Türkiye içinde çok ciddi hem kuraklık hem toprak kayıpları hem de kırılganlık çıktığında belirtelim yani. 4 kısımdan oluşan altıncı değerlendirme raporunun politika yapıcılar için özeti kabul ediliyor. ikinci çalışma grubu raporu aşırı sıcaklıkların Türkiye'de can kaybına neden olacağı. Ya yani özellikle Akdeniz bölgesi Avrupa'nın aşırı hava olaylarına karşı Avrupa'nın en kırılgan ülkesi gibi gözüküyor. Çok ciddi bir Sonuç emisyonların özel, önemli ölçüde azaltılması halinde dahi Avrupa'da aşırı sıcaklıklar sonucu gerçekleşen ölüm sayısı 2050'de yani bundan 30 yıl bile yok sonra bugünkü yaklaşık 2700 civarındaki ölüme kıyasla 30 bine yükselmesi de öngörülüyor. Yani çok ciddi tehlikeler, uyarılar var. Hatta e, yani şeyin gecikme buna karşı hemen tedbir alınmazsa gecikmek ölüm olacaktır diye bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres söylüyor. Bundan daha ağır ne söylenebilirdi bilmiyorum. Tam bir suç işlemektedirler diyor iklim liderliği konusunda da gene Antonio Guterres ben hiç bunca yıl içinde bu kadar ağır bir dille suçlandığını siyasetçilerin ve siyasi liderlerin duyduğumu hatırlamıyorum topluca Ama ifadeler yani... de bu defa çok net Ömer abi yani şey işte gıda güvensizliği aşırı hava olayları evsiz kalınır krizler derinleşecek bilmem ne gibi ifadeler de çok net, hiç bu kadar şey kısa ve net görmemiştim ben IPCC'de. Evet, net ve evet. şey çok anlaşılır ve kötü, durumun kötülüğünü çok sert bir şekilde ifade ediyorlar. Evet, bu ve bunlar dünyanın önde gelen bilim insanları, yani fizikçiler ve sosyal bilimciler var. Aralarında hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir başka bir İlginc ifadesiyle insan ıstırabının acısı acılarının atlası e, diye nitelendirmiş ve daha kötü, daha ve büyük ya yani atlas daha da kötüye gitmiş antiklo mi diyeceğiz artık daha da e, büyümüş vaziyette. Ama buna rağmen fazla da bir şey yok. Yani önceden e, görülen iklim krizinin etkilerinin daha önceden tahmin edilenden çok daha Bahim olduğunu söyleyen mesela Alok Sharma da konuşmuş sanki yeni fark ediyormuş gibi yani bir birleşim iklim zirvesinin Glasgow'da yapılan COP26'nın ve bu seneki iklim e, sorumlusu olan ülke Britanya onun da başkanı Alok Sharma o da demiş yani iklim krizinin etkileri tahmin edilenden çok daha fazla demiş şimdi fark etmiş o da yani Öyle bir durum var yani bunun üzerinde eline boyuna konuşulması gerekirken tabii buradan da başka bir şeye geçmek istiyorum. Ben İklim Şurası yapıldı, beş gün sürdü evet. ve tavsiye kararları yayınlandı. Konya'da bir hafta sürdü, dün yayınlandı ve uzmanlar fasil yakıt kullanımı sınırlandırılmadan iklim hedeflerine ulaşamayacağını belirttiler. Fosil yakıtlarda da ısrar edildi. Kömür dahil hiçbir şeyden çıkış olmadı değil mi? Ne, ne diyorsun? Sizin? Şimdi ben de şöyle e, takip ettim ve su, işte 217 karar imzalan, imzalanarak onaylandı deniyor. Ama işin özüne baktığınızda aslında e, IPCC raporunun çok çok daha gerisinde ifadelerle gerisinde bir takım e, e, anlatımlarla konunun gene geçiştirilmeye çalışıldığı falan. E, özellikle işte e, kentler ve yeşil e, sermaye yani işte e, ekonominin dönüşümünü özellikle. Ee, öne çıktığı bir e, şuura görüyoruz ve e, bu alınan kararlarla 2053 sıfır iklim hedefini sıfır karbon hedefine nasıl ulaşılacağı uzmanlar tarafında da e, sorgulanan bir konu gördüğüm kadarıyla e, yani çok bildik lafların ötesine giden e, şeyler yok yani işte yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması için ee, bir yol haritası olacak deniyor. Yani hedefim belli. Zaten bu yol haritasının çoktan belli olması lazımdı. Ee, i̇şte bu zaten 15 senenin öncesi, 15-20 senenin öncesinin cümlesi. Yani aslında hep Jack, Jack, Jack, Jack, dediğimiz hikayeler ama sonuç şu olacak, bu olacak, net böyle içimizi ferahlatacak herhangi bir karar görmüyoruz. Evet, ama onun ötesinde bence yani Şura'nın asıl toplanma hedefi işte Paris İklim Anlaşması 6 yıllık bir 6 yıla yakın bir gecikmeden sonra onaylandı. Türkiye'de tarafı oldu. parlamentodan geçti. Ve yani insanlığı da Türkiye'yi de ve bütün doğayı, ekolojiyi de ilgilendiren en büyük tehlike karşısında artık tek en önemli sorunu tek demeyeyim katyan ama en önemlisi öncelikli olanın fosil yakıtlardan başta kömür olmak üzere kademeli olarak vazgeçilmesi Öncelikle kömürün 2030'a kadar tamamen bırakılması yeni kömür kömür santralleri falan yapılmaması Madencilik faaliyetlerinin kısıtlanması ve de işte kömür ve Kömürün dışında da petrol ve gazda da e, çıkarımına da aranmasına da son verildiği gibi e, bunun kullanımına da 2050'ye kadar 100 yıl ortasına kadar da e, işte 2053 net sıfır dedikleri 2053'ü iyi bir sembolik hedef seçmişler. Nedense fetih seçim, seçimi. Tamam kabul. Ama onu en önemlisi koskoca 5 günlük şurada fosil yakıtlarda ısrar edilmesi hakikaten akıllara durgunluk verecek bir şey gibi geliyor bana. Bir hafta sürdü ve tavsiye kararları yayınlandı. Elektrik üretiminde kömürden çıkış yok. Gaz ve nükleer kaynakların payının artırılması da var. Üstelik yani. Doğalgazın doğalgaz deniyor aslında, o terimi de kullanmak doğru mu değil mi bilmiyorum ama bu yani Düpedüz şey çok ciddi bir sorunsala işaret ettiği kanaatindeyim. Ümit Şahin arkadaşım Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi iklim değişikliği çalışmaları Koordinatörüydü. katıldı çalışmalara raporların hazırlanmasında ama iklim şurası politika tavsiye kararlarına şer neden hayır oyu verdim diye yeşil gazetede de etraflıca yayınlanan kocaman bir Şerhi var, itiraz belirtilmiş. Evet. Onu herhalde yarın konuşuruz daha etraflıca kendisiyle. Şunu söyleyeyim hemen, notlarında şeyi ifade etmiş Ümit Şahin'de. Ee, yani... E... Özellikle kömürün elektrik üretimde çıkarılmamasının, elektrik üretimdeki payının çıkarılmamasının 2053'teki net sıfır hedefe ulaşımı çok zorlaştırdığını, imkansız kıldığını söylüyor. İmkansız kıldığını, bu muazzam önemli tabii. Yani yarınki Açık Yeşil programında tabii etraflıca bunu konuşacağız zaten daha geçen haftada Oradan bağlanıp biraz bilgi vermeye çalışmıştık ve bu hafta yarın yani konuşacağımızı da konuşmuştu. fakat tabii Mücain çok ayrıntılı bir şah, raporu yayınlamış, yazmış, ortaya koymuş. Onu da yeşil gazetede görmek mümkün. Ama bir de onun dışında mesela yani yanlış çözümleri ön plana çıkarıyor diyor. Başarısız olmuştur bu ve iklim şurası kararlarının bütünüz zedeleyen yanlış yaklaşımı nedeniyle önemli bir şans kaçırılmıştır diyor ki bu daha IPCC raporu hükümetler arası iklim değişikliği raporu dün açıklanmadan önceki bir açıklama hemen arkasından stefia diye adlandırılan kısaltılan sürdürülebilir ekonomi ve finans araştırmaları derneği var bir sivil toplum kuruluşu. Onun kurucu direktörü Bengisu Özenç de İklim Şurası'na katılanlardan birisi ve uzun dönemli iklim politikalarına yön vermesini bekliyorduk ve önemsediğimiz bir mekanizmaydı İklim Şurası ancak diyor ve komisyon toplantılarında çokça dile getirildiği ve yuvarlak masaya taşındığı halde Kömürden çıkış gibi en temel konuda siyasi bir irade beyan edilememiş olması hem iklim hedefleriyle çelişiyor hem de diğer komisyonların çalışma konularını da etkileyecek niteliktedir diyor. Zaman kaybetmeye ve iktisadi olarak da ciddi maliyetlerle karşılaşmaya ne yazık ki devam edeceğiz diye bitiriyor. Yani özel sektörün önümüzdeki dönemde karbon fiyatları yoluyla üretim faaliyetlerinde daha fazla maliyetle Karşılanacağına dair de değerlendirmeler vardı. Bu komisyonda konuşulmuş. Onlar da dikkate alınmadı diyor. Şimdi onun dışında kim var? Tanyeli Sabuncu var. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan WWF'ten. O da yani son anda çıkarıldı diyor kömürden çıkış meselesi. <gülüyor> uçurum köprüden önce son çıkış gibi bir şey olmuş COP26'nın tekrarı olmuş evet yani <gülüyor> orada ta... da böyle olmuştu lobiyle. Lobiyle. çok acayip bir şey yani ama COP26 deneyimi de gördükten sonra yine aynı şeye tevessül edilmesi tevessül de değil aslında bu aynı şeyin uygulanması doğrusu biraz moral bozucu yani son anda kömürden çıkış ve kararlarından kararlardan çıkarıldı. Kömürden çıkış, kararlardan çıkış oldu. Doğal gaz ve nükleer de da kararlara dahil edildi. Yani bir de karbon bir... yakalama teknikleri tabii. Evet, ha karbon Bunun yakalama bahaneleri hep odur. Evet. Tarihi bir fırsat kaçırıldı diyor. Yani yanlış bir tercih diyor. Ne yazık ki Türkiye'nin yeşil dönüşümü bağlamında enerjide fosil yakıtlara bağımlılıktan kurtulması açısından bekleneni vermediğini söyleyebiliriz diyor o da Tanya'yı sabuncu da WWF'ten. Ee, Avrupa İklim Eylemi Ağı'ndan, Ken Europe'dan da Enerji Politikaları Koordinatörü İklim ve Enerji, Özlem katı sözde adil geçiş için iyi bir çerçeve çizdik katıldığım komisyonda katkı verdim ama ortada adil olacak bir kömürden çıkış da yok. Fosil yakışta, yakıtlardan çıkış kararı da yok. Üstelik fosil yakıtlara dayalı bir kalkınmayı tırnak içinde öncelikli kılan, hatta makul gören bir yaklaşım var diyor. Çok e, kuvvetli katılımcılardan eleştiriler e, geldi. Yani European Climate Org bize bu bilgileri ulaştırdı. Özetleri aslı genci. Bunlar çok vahim e, şeyler yani. Tamamen Mersin-Tersin vaziyetleri ama ya yani hele bu şeyin ışığında okunduğu zaman son yayınlanan dün bütün dünyada yani Guardian gibi önemli yayınlarda yayın organlarında çok ayrıntılı haberleri çıktı birçok bir yerde. Biz de açık gazetede epey üzerinde durmaya çalıştık. Yani bu hakikaten trajedinin önde geleni bir durum yaratıyor. Yani dünyada Tamamen bir trajediye doğru gidiş ver canlılar alemi için. Bu tescillendi dünyanın en büyük iklim ve şey, bilim heyeti tarafından en üst düzeyde tescillendi ve tekrarlandı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere. E, fakat maalesef tam tersini görüyor iklim şurasında bunun aksi. Üstelik mesela şimdi bir haber var elimizde. Yani T24'te e, resmi gazetede yayınlanmış bir haber var. Z zeytinlikler faaliyet bitiminde rehabilite edilmek şartıyla maden sahası yapılabilecekmiş. Buna bakalım. Yani <gülüyor> bu, de... bu bundan hiç vazgeçmediler biliyor musunuz Ömer abi? Bu o, o kadar uzun süredir sürekli. Zeytinliklerle ilgili bir şeyler yapılmak isteniyor ki sürekli bir muhalefetle karşılanıyor sanırım 7. sekizinci defadır aynı şey yapılmak isteniyor aynı şey sonra tepkilerle karşılaşılanınca geri çekiliyor ama vazgeçmiyorlar yani change.org'da muazzam kampanyalar yürütüldü ve başarıya ulaşmıştı evet 60 evet. bin kişi böyle çok hızla toplanmış. On binlerce, 60 bin aşkın imza toplanmış ve vazgeçilmesini sağlamışlardı ama senin de dediğin gibi yücel çok doğru yani. Yani şöyle diyor duvarda duvardan bu yazı e, haber Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırladığı Maden Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tırnak her zaman böyle oluyor. Zeytin yasamız var onu da delemiyorlar biliyorsunuz. Evet. O yüzden böyle yönetmeliklerle yönetmelikte yönetme yönetmelik değişikliği bir garip garip şeyler çıkarıyorlar. Evet yani zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine imkan tanıyan bir yönetmelik değişikliğinden bahsediyoruz. Hem de hükümetler seçim değişikliği panelinin hemen arkasında dünya için çalınabilecek en ağır alarm çanlarını çalan yani her dilde, her kesimi, birinci, bütün canlıları etkileyecek korkunç bir tehlike varken bir de zeytinlik yani barışın ve işte şeyin sembolü yani tarımın her şeyin insanlık için çok önemli bir ağaç. Yani ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi tesadüfe bak. Denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması. Yani Hem denk geliyor, hem başka Tabii. alanlarda yürütülemiyor, mümkün değil. Madencilik faaliyeti yürütecek kişinin şu şartla, faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek, yani eski haline getirerek, zeytin yani ağaçlarını söküp, madeni kazıp orayı bir şey... Neye dönüştürecek işte volkan patlaması volkan krateri gibi bırakmak. Ondan sonra da rehabilite edip eski haline dönüştüreceğini taahhüt ederse, ona söz verirse bu şartla genel müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içinde, bir de takvim veriliyor, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine, pardon arkadaşlar zeytin sahasının taşınması ne demek? Zeytin ağaçlarını taşıma hesap hesapta. Yani evet. Başka başka topraklara mı? Başka <gülüyor> evet, sonra, sonra da geri getirecekler. Nereye yani. mi? Son, sonraki maden yatağına. Bir sonraki maden yatağına taşıyoruz. Sonra oradan tekrar Be belki Ukrayna'ya taşırız. Ya işte böyle olunca iklim şurası falan filan manasını yitiriyor. orada. Evet maalesef yani bir ben... rapor olmasa 2000 küsür karar da olsa zihniyetin böyle olduğunu görünce zaten hiçbir şey yapılamayacağını anlıyorsun bütün kararlara rağmen. Yani Yani e... şuranın hemen arkasından çıkan 1 Mart tarihli Duvar Gazetesi gazete duvarda gördüğümüz şey saat 03.57. Ee, bunu da anlam bunu da Aynı zamanda Ömer abi Ege ve Akdeniz'de delik deşik edilmeyecek yer. Buralardaki madenciliğin önündeki en ciddi engel zeytin ağacıydı. Ee, ölmez ağacı denen zeytin ağacı. Ve bunu da baypas ederlerse maden şirketlerin Ege ve Akdeniz'de önü kesilemez. Mümkün değil kesilemez. Çünkü... Ee, Yergek zeytin ormanı Oralarda doğal bitki örtüsünden Bahsediyoruz yani Akdeniz ikliminin doğal ağacından bahsediyoruz Yani kuş yiyor Kuşla beraber dağda zeytin ağacı Çıkıyor yani Devasa zeytin ormanları var ve buralarda Maalesef bugüne kadar ee... Peki ben Başka bir şey daha soracağım bir Yücel hı hı. sürede bitmek üzere ama Şöyle diyor yönetmelikte Eee çok ilginç bir şey vardı. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ondan kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verilebilmesi için işte eski haline getireceğini taahhüt etmesi gerekiyor e ve faaliyet yürütülecek sahayla eş değer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Yani ne yapıyor? O zaman söküyor, bir çukur açıyor, bir madenleri çıkarıyor. Sonra da oraya zeytin ağaçları dikiyor, öyle mi? Bu mu? Yani, benim anladığım kadarıyla şu, geldi sizin zeytinliği maden ocağı yapacak. Ee, başka bir yerde size bir zeytinlik yapıyor aynı ölçüde, aynı ölçekte. Ee, zeytin ağaçlarınızı taşıyor, taşınabilecekleri bilmem neleri. Ve ondan sonra oraya el koyuyor. Benim anladığım bu. Yani son derece... Yani zeytinin işini kolaylaştıran hiçbir şey yok sonuç itibariyle. Ma oradan o maden çıksın da nasıl çıkarsa çıksın mantığıyla e yapılmış bir değişiklik bu. Evet yani fazla da söylenecek bir şey bulamıyorum. Zamanlama olarak da inanılmaz yani. Bu çok ee... fena bir haber. Bu özellikle Ege ve Akdeniz için... Çok çok fena bir haber. Yani şu anda yapılamayan bir sürü ıı, çıkarılamayan maden, yapılamayan maden tesislerinin karşısında duran zeytin ağacının önündeki koruma kalkanını kaldırmak demek bu. Yani sınır tanımaz maden şirketleri artık orada. Fark etmez başka bir yerde size zeytinlik yapılmış olsa bile oradan maden çıkınca o zeytinlikten hayır gelmez yani. Peki maalesef süreyi de doldurduk giderken. Ee, sık sık andığımız bir şairi anarak bitirelim isterseniz. Ziya Paşa'nın terkibi bendini en ummadığın keşfeder esrarı derunun sen herkesi kör alemi sersen mi sanırsın? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.